Vakarlı olmak, Murat Müslihan Vakar, ağır başlı olmak, yerine uygun davranmak demektir. Yerine göre konuşan, yerine göre susan, yerine geldiğinde tebessüm eden kişi vakarlı kişidir. Vakar, herkes tarafından sevilen ve sahibinin hürmet görmesini sağlayan bir ahlaktır. Vakarlı kişi, söz ve davranışlarında kibre düşmemeli, bilakis son derece mütevazi olması gerekir. Vakar ve tevazu bir arada bulunduğunda tam bir erdem meydana gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son derece vakarlı, ciddi ve izzet sahibi bir kişiydi. Fakat bununla beraber mütevazi, yumuşak huylu ve alçak gönüllü birisiydi. Kişinin tevazu göstermesi derecesini konumunu düşürmez. Bilakis Allah subhanehu ve Teala katındaki derecesini daha da yükseltir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse Allah için tevazı gösterirse, Allah onun derecesini yükseltir. Kim de kendini beğenip kibir gösterirse, Allah onu alçaltır. Müslim Allah için tevazı gösteren kişinin, insanlar nezdinde derecesi yükselmeyebilir. Fakat Allah subhanehu ve Teala katında derecesi, muhakkak yükselecektir. Önemli olan da, İnsanlar nezdinde değil, Allah katında kişinin derecesinin yükselmesidir. Allah subhanehu ve Teala kendi katında değerli olan kullarından bahsederken şöyle diyor. Rahman'ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller, kendilerine sataştıklarında, size selam olsun der geçerler. Furkan suresi 64. ayet Allah subhanehu ve Teala, has kullarının özelliklerini anlatırken ilk başta vakarı zikrediyor. Bu da vakarın Allah katındaki değerini gösterir. Vakar elde edilmesi kolay olan bir ahlak değildir. Mücadele ve sabırla ancak elde edilir. Birçok kişinin beraber yaşadığı ise vakarın elde edilmesi daha da zordur. Fakat toplu yaşanıyor diye vakarın elden bırakılmaması gerekir. Bilakis birçok insanın beraber yaşadığı yerlerde buna daha çok dikkat etmek gerekir ki ilişkiler saygı ve sevgi üzerine olsun. Bir insan mütevazi olduğunda başkalarının sevgisini, vakarlı olduğu takdirde de insanların hürmet ve saygısını kazanır. Vakarın gitmesine neden olan davranışlar Vakarı zedeleyen, kişide vakarın gitmesine neden olan birçok davranış vardır. Bunların hepsini zikretmeyeceğiz. Sadece yaygın olan ve toplu yaşanan yerlerde sıkça karşılaşılanlardan bazılarını yazmaya çalışacağız. Aşırı şaka yapmak. Buna hem el hem de dille yapılan şakalar dahildir. Yerli yerinde yapılan şaka, ortamı güzelleştirdiği gibi kardeşliği de pekiştirir. Gereksiz yerde ve çok şaka yapmaksa kardeşliğin zedelenmesine, saygınlığın ve vakarın yok olmasına neden olur. İbni Abbas'tan radiyallahu anh rivayeten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kardeşinle tartışma ve şakalaşma. Tirmizi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadiste yasaklamış olduğu aşırı şaka yapmaktır. Şakanın hepsini yasaklamak değildir. Çünkü hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem de sahabesi yerine ve zamanına uygun bir şekilde şaka yapmışlardır. Çok şaka yapmak, vakarın ve heybetin gitmesine neden olduğu gibi, kişinin insanlarla ilişkisinin bozulmasına da sebebiyet verir. Çok şaka yapan kişinin insanlarla ilişkilerinde bir düzensizlik olur. Bazen araları çok iyidir. Bazen de yerinde olmayan, uygunsuz bir espri yaptığı için araları bozulur. Yerli yerinde şaka yapmak, insanlar için bir lütuf olur. Nasıl ki sahabe, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şakaları lütuf olarak kabul ediyordu, aynı şekilde ağır başlı olan kişilerin yaptığı şakalarda o şekilde algılanmaya başlar. Çok gülmek Ayşe'den radyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın küçük dili görünecek şekilde kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi. Buhari, Müslim. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dili görünecek kadar ağzını açıp, çirkin bir şekilde kahkaha atarak gülmezdi. Aksine, ya ederdi, ya da en fazla azı dişleri görünecek şekilde gülerdi. Bu da Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, vakarından ve ağır başlılığından kaynaklanmaktadır. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bizim için örnektir. Onu örnek almamız gerekir. Sürekli veya kahkahayla gülenin insanlar nezdinde bir değerinin ve saygınlığının olmadığı, olsa da belli bir zaman içinde gittiği görülür. Yerli yerinde tebessüm eden insanlar tarafından sevilir ve değer kazanır. Ağırlığını, saygınlığını korumak isteyen kişilerin fazla gülmemesi gerekir. İmam Maverdi şöyle der. Mizah, ateşin odunu bitirdiği gibi saygınlığı bitirir. Mizahı çok olanın heybeti azalır. Mizahı az olanın heybeti çok olur. Müslümanın üzerine gerekli olan dünya ve ahiretine faydalı olan konuşmalar yapması ve bu gibi ortamlarda yer almasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Buhari çok ve gereksiz konuşmak, kişide vakarın gitmesine neden olur. Çok konuşan kişiyi insanlar dinlemezler. Sözleri de insanlar üzerinde etki etmez. Az konuşmak, yerli yerinde ve makama uygun konuşmaksa, insanların onu sevmesini ve dinlemesini sağlar. Çok konuşan kişi, her konuşmaya müdahil olur. Konuşmaması gerektiği halde konuştuğu için, ortamın ciddiyetini bozar. İnsanlar da bu nedenle kendisinden soğur. Çok ve gereksiz konuşmak, kişide vakarın gitmesine sebebiyet verdiği gibi, aynı şekilde gereksiz konuşmaların yapıldığı ortamlarda bulunmakta kişinin vakarının gitmesine sebebiyet verir. Bu nedenle ortamlarımızı, arkadaşlarımızı iyi seçmemiz gerekir. Son olarak şunu söyleyerek bitireceğim. Vakar, riya için olmamalıdır. Aksi takdirde kişiye hiçbir fayda vermez. Riya için olacaksa, hiç olmasa daha iyidir. Allah subhanehu ve Teala tüm Müslümanları vakar sahibi kılsın. Allahümme. Amin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 15. sayısında yayınlanmıştır.